Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu <Sessizlik> ve nestağfiruhu ve naûzü billâhi min şurur enfüsinâ ve emsiyâti amâlinâ. Men yehdihillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâde Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. E ba'd fe inne asfa al-hadisi kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesatin bid'a ve kulle bid'atin dalala ve kullu dalalatin finnar Akide derslerimizde bugün ikinci ders olarak inşallah İslam akidesinin el-Sünnet ve cemaat akidesinin özelliklerini işleyeceğiz. Yani hasaisu akidetil İslam. Hasais kelimesi Hasisa'nın çoğuludur. Hasisa özellik demek. Hasais özellikler oluyor. Hasisa bir şeyin başka bir şeyde aralarında ortaklık olmadığından temiz edildi, ayırt edildiği özel sıfattır. İslam akidesinin pek çok özellikleri vardır. Bunlardan üç tanesini zikretmekle yetineceğiz. Birincisi, muhakkak ki o İslam akidesi gaybi bir akidedir. Gayb, hislerden gayb olan şeydir. Yani, işitme, görme, dokunma, koklama ve tatmadan ibaret olan. beş duyu ondan bir şey idrak edemez. Demek ki İslam akidesi işitilmeyen, görülmeyen, görülemeyen, dokunulamayan, koklanamayan ve tadılamayan bir özelliğe sahiptir, gaybettir. Binaenaleyh, İslam akidesinin meselelerinin tamamına kulun iman etmesi ve gaybi olarak itikad etmesi gerekir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kadere, kabir azabı ve nimetlerine ve Allah'ın kitabı ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gelenlere itimat ederek, güvenerek, diğer gayb konularına da iman etmek gibi. Nitekim Allah azze ve celle, Bakara suresinin ilk üç ayetinde şöyle buyurur. Elif, La, Mim, işte bu kitap. Selam. Kendisinde şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Allah'tan sakınanlar için bir rehberdir, hidayettir. Bu sakınanlar gaybe iman ederler. İkinci özelliği, muhakkak ki o İslam akidesi kapsamlı bir akidedir. Şu üç şey, şu üç mesele akidenin kapsamındadır. Birincisi, ibadeti kapsar. İbadet, Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu, açık ve gizli bütün söz ve fiilleri kapsayan bir isimdir. İbadet, muhabbet, korku, ümit ve tevekkül gibi kalbi ibadetleri, zikir, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak, Kur'an okumak gibi kavli yani dil ile yapılan ibadetleri, namaz, oruç, hac gibi fiili yani vücut organlarıyla yapılan ibadetleri, ve zekat, nafile sadaka gibi mali ibadetleri de kapsar. Yine aynı şekilde ibadet şeriatın tamamını kapsar. Zira kul haramlardan kaçındığı, vacipleri, mendupları, Allah'ın rızasını dileyerek işlediği mübahları yerine getirdiği zaman bu kendisiyle sahip kazandığı bir ibadet olur. Uluhiyet tevhidi bölümünde ileride inşallah ayrıntılı açıklama gelecek. İkincisi, şüphesiz akide kul ile Rabbi arasındaki ve kişi ile diğer insanlar arasındaki bağdır. Bu üç çeşidiyle tevhidin yani uluhiyet, rübubiyet tevhidi ve ismifat sıfat tevhidi. Üç çeşidiyle tevhidin ve vela ve bera konularını da yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık konularını da kapsar. Üçüncüsü şüphesiz akide insanın dünya hayatındaki Berzah hayatındaki, yani kabir hayatındaki ve ahiret hayatındaki durumunu kapsar. Demek ki İslam akidesinin ikinci bir özelliği kapsamlı olmasıdır. Bütün bu sayılanları kapsar. Üçüncüsü, üçüncü özelliği, muhakkak ki akide tevkifidir. İslam akidesi, Allah'ın kitabı ve Resulü Muhammed bin Abdillah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle kayıtlıdır. Bunda iştihada mahal yoktur. Yani tevkifi demek, vakafeden gelir, durmaktan gelir, duraklamaktan gelir. Yani hakkında kitaptan ve sayı sünnetten delil olmadıkça akide meselesinde duraklanır. Duraklanması gerekir. Tevkifi denmesi bundan. Yani o konuda iştah edilmez. İştahda mahal yoktur. Kaynakları tevkifidir. Sahih akidede kesin inanç zorunludur. Kaynaklarının sayihliğinde kesinlik olması zorunludur. Yani kaynaklar kesinlikle sağlam, sayih olmalıdır. Bu da ancak Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetinde bulunabilir. Kıyas, beşeri akıl gibi zanni kaynakların hiçbirinin akideye kaynak olması sahih değildir. Her kim bunlardan birini akideye kaynak edinirse isabet imkanını kaybetmiş olur ve akidesini hata eden, isabetle eden, iştahada mahal yapmış olur. Bu yüzden cehmiye, mutezile, eşariye gibi kelam ehli, Aklı akidenin kaynaklarından saydıkları için hata etmişler. Onu şer'i naslarının önüne geçirmişler. Ve böylece onların katında, yani bu sayılan fırkalara göre, kitap ile sünnet, beşeri akla tabi konumda kalmıştır. Yani onlar kitap ve sünnetin naslarını bir nevi akla arz etmişler. Aklın kabul ettiği kadarıyla kabul etmişler. Kabul etmediği kısmını ya tevil ya inkar yoluna gitmişlerdir. Bu durum allah Teala'nın kitabını ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hafife almanın bir türüdür. Nitekim onlar bu yol ile İslam akidesini beşeri görüşlere ve akli iştihatlarına boyun eğdirmişlerdir. Aklın şeri'i nasları teyit etmesi doğrudur. Yani pekiştirmesi, desteklemesi doğrudur. Akıl şeri'i nasları destekler, pekiştirir. Sarih akıl yani doğru düzgün akıl sahih nasları destekler, onunla çelişmez. Muattıla ve tevilcilerin sarih akıl ile sahih naslar arasında çelişki olduğu şeklindeki kuruntularının sebebi beşer akıllarının kusurundan dolayıdır. Bu yüzden onlardan kimisi çelişki görürken bir başkası bunu çelişki olarak görmez. Yani falanca sahih nas, sarih akla aykırıdır derken başka bir akıl sahibi de bunu çelişkili görmez. Bu yani mutlak bir ölçü değildir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Raimullar. Tevilcilerin yani müevvile fırkasının mezhebinden yani onların e, dinlerini dayanak edindikleri görüşlerinden bahsederken şöyle demiştir. Aklın neyi imkansız görüp neyi görmediği konusunda hiçbirinin genel bir kaydesinin olmaması onların söylediklerinin fasit oluşuna yani bozuk oluşuna yeterli bir delildir. Hatta onlardan bazısının akıl bunu imkansız görür dediği şey hakkında bir değeri akıl bunu caiz yani mümkün görür demiştir. Kitap ve sünnetin hangi akılla tartılacağını keşke bir bilebilseydim. Allah İmam Malik bin Enes'ten razı olsun. O der ki, demek bize birbirinden daha iyi tartışan yeni insanlar geldikçe, Cibril'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirdiklerini bunların tartışmasına uyup terk edeceğiz öyle mi? O halde gerek akide babında, gerekse başka konularda akıl, akide için müstakil bir kaynak olarak değil, Şer'i nasları destekleyici olarak muteberdir. Gayb meselelerinde nazarın yani düşüncenin, tefekkürün ve ilmi kuşatamayan bir şeyin müstakil kılması yani tek başına bir kaynak edinilmesi caiz değildir. Beşer ise Allah'ın ve onun sıfatlarının ilmini kuşatamaz. Nitekim Allah Azze ve Celle Taha Suresinin 110. ayetinde Fakat onlar ilimleriyle onu kuşatamazlar buyurmuştur. Üçüncü mesele Ehli sünnet ve cemaatin sapıklık fırkaları arasında vasat oluşu meselesidir. Yani ilk önce e, akide nedir? Selef nedir? Kalef nedir? Bunların tanımlarıyla başladık. Bugün ikinci derste El-Sünnet ve Cemaat akidesinin İslam akidesinin ana ve özelliklerinden bahsettik. Üçüncü meselede El-Sünnet ve Cemaatin sapıklık fırkalarının arasında vasat oluşu. Yani orta yolu tutan bir fırka oluş. Sayı İslam akidesi olan ehl Sünnet ve Cemaat akidesi, İslam dinine nispet edilen sapıklık fırkalarının akideleri arasında vasattır, ortadır. Akide bölümlerinden her bir konuda biri ifrata, diğeri tevrite giden, birbirine zıt iki fırkanın görüşlerinin ortasında yer alır. İki batılar arasındaki haktır o. Bütün meselelerde sapmış iki tarafın ortasında ehl Sünnet vardır. ehl Sünnet ve Cemaat'in Ümmetin fırkaları arasında vasat olan akidesinin en temel beş esasını inceleyeceğiz burada, bugünkü derste inşallah. Bunları aklınızda tutun veya not edin inşallah. Birinci esas, ibadet, ibadetler konusudur. Yani ehl sünnet, ibadetler konusunda diğer fırkalardan, sapıklık fırkalarından nasıl orta yolda oluyor, nasıl vasat oluyor bunu görelim. ehl sünnet bu konuda Rafudiler ile Sufiler ve Dürzilerle Nusayriler arasında orta yoldadır. Yani bu konuda sapan ibadet konusunda başça sapan fırkalar Rafizilerle Sufiler bir tarafta aşırılık yolunda, diğer tarafta Dürziler ve Nusayrilerdir. Dürziler ve Nusayriler Şam, Suriye, Lübnan ve Filistin bölgelerinde bulunan iki fırkadır. Ali bin Ebi Tal radıyallahu anh, ilahlaştırmaları Nusayrilerin akidelerindendir. Dürziler ise hakim bir emrillah el-Ubeydi'yi ilahlaştırırlar. İlim ehli onların dinden çıkıp mürted olduklarını söylemişlerdir. Hakikatte onlar kendilerini İslam'a nispet etseler de Müslüman değildirler. Büyük Nifak bölümünde inşallah münafıkların sıfatları bölümünde ayrıntı olarak bunları inceleyeceğiz. Dürziler ve Nusayrilere Aleviler ismi verilmiştir. Allah'a ibadeti tamamen terk etmişlerdir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez ve haccı yapmazlar. Rafıziler ve sufiler ise Allah'a meşru kılınmayan zikirler ve tevessüller ile ibadet ederler, bid'at bayramlar ve kutlamalar yaparlar, kabirler üzerine bina yapıp orada namaz kılarlar, tavaf eder ve orada kurban keserler.'' Onların aşırı gidenleri kabir sahiplerine ibadet ederek isteklerinin yerine gelmesi ve korkuluklarının defedilmesi için onlara kurban keser veya onlara seslenip yalvarıp dua ederler. el sünnet ve Cemaat ise yani bu iki aşırılık arasında el sünnet ve Cemaat ise Allah azze ve celle'ye Allah'ın kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde geldiği şekliyle ibadet ederler. Allah'ın kendilerine vacip kıldığı hiçbir ibadeti terk etmezler. Kendiliklerinden bidat çıkararak ibadet etmezler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, kim emrimizde olmayan bir şey çıkarırsa o reddolunur hadisiyle amel ederler. Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Müslim'in rivayetinde, kim emrimiz olmayan bir amel işlerse o reddolunur lafzıyla gelmiştir. Diğer bir hadiste de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hutbesinde şöyle buyurmuştur. Bundan sonra, muhakkak ki sözlerin en hayırlısı, yani Hudbetül Hace'de de okuduğumuz kısım bu. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem yoldur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılanlardır. Her bid'at sapıklıktır. Evet, birinci esas buydu. Yani el Sünnet'in sapıklık fırkaları, ifrat ve tevhide giden sapıklık fırkaları arasında vasat olduğu konulardan birincisi ibadetler konusuydu. İbadet konusunda sapan diğer bütün fırkaları bu bağlamda zikredebiliriz. İşte bugün modern olarak hani henüz adı takılmamış işte dernekçiler, ihvan müslümciler, yani normalde bunlar ibadet eden kimseler. Fakat bunlar ibadetlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünneti dışında da bir takım yollar edinmiş kimselerdir. Veya İslam'a davet yolunda çalgıları kullanan veya suretleri kullanan haram yollar kullanarak bidat bulaştıranlar da yine bu ibadetinde aşırılık yapan fırkalara yani bu konuda Rafizilere ve Sufilere benzemiş oluyorlar. Buna mukabil olarak işte sünnet inkarısı olan veya sünnete e, yamuk bakan, işte sünneti Kur'an'a arz ederek veya işte diğer hadisleri Buhari ve Müslim hadislerine arz ederek böyle değişik bidat yollar tutanları da e, diğer bir kefeye koyabiliriz. İkinci esas Allah'ın isimleri ve sıfatları meselesidir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in sapkılık fırkaları arasında orta yolu tuttuğu ikinci esas isim ve sıfat meselesidir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat bu konuda muattıla ile mümessile arasında orta yoldadır. Muattıla, e, tatil edenler demek. Atale, utul, tatil etmek, iptal etmek demek. Muattıla yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal eden e, fırkaların genel adıdır. Mües, mümessile ise Allah'ın sıfatlarını ispat ederler, kabul ederler ama kabul ederken mahlukuna benzeterek kabul ederler. Müşebbihe fırkalarının genel adı da işte mümessiledir. Yani Allah'a misil tayin edenler, Allah'a benzer denk edinenler. Muattılada cehmiye gibi isim ve sıfatlara inkar edenler, toptan inkar edenler vardır. Onlardan kimisi mutezile gibi sadece sıfatları inkar eder. İsimleri inkar etmez ama sıfatları inkar eder. Cehmiye ise hem sıfatları inkar eder. Dolayısıyla e, ismi de inkar ederler. Hem ismi hem sıfatı inkar ederler. Mutezile gibiler ise sadece e, sıfatları inkar ederler. Yani isimleri kabul ederler. Allah'ın isimlerini kabul eder. Fakat bu isimlerin gerektirdiği sıfatları kabul etmezler. İşte İbni Hazm'ın saptığı konulardan birisi bu noktadır. Onlardan kimisi de sıfatların çoğunu inkar ederler ve eşarlar gibi tevil ederler. Onlar kusurlu, beşeri akıllarına itimat ederler, dayanırlar ve onu Allah'ın kitabının ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin önüne geçirerek şer'i nasları akıllarına arz ederler. Akıllarının kabul ettiğini kabul ederler, kabul etmediğini ya reddeder ya da teyir ederler. Bunu da tenzih diyatlandırırlar. Aklı nasların üzerine hakim kılarlar. Aklı ilimlerinin tek aslı ve kitab ile sünneti ona tabi olan, ona endeksi bir şey kılmışlardır. Akla uygun olan şeyler onlara göre öncelikli külli esaslardır ve bizzat aklı, akıl, şer'î naslardan müstahniyidir. Yani akıl şer'î naslara muhtaç değildir onlara göre. Bu yüzden allah Teala hakkında akli delillerle bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri de imkansız sayarlar. Bunun hak olduğuna itikad ederler. Bu isabetten uzak bir hatadır. Bu tavırlarıyla Kur'an ve masum Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin naslarından yüz çevirirler. Hatta onlardan biri şöyle demiştir. Teşbihi andıran her bir nasısı tevilet ya da tenzih için havale et. Yani ya işaret ediyor burada. Tevbis, havale etmek. Tevilcilerin tevile düşmelerinin sebebi, yaratıcının sıfatlarını, yaratılmışların sıfatlarına kıyas etmeleridir. Derler ki, eğer biz bu sıfatları ispat edersek Allah'ı mahlukuna benzetmiş oluruz. Böylece Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette sabit olan birçok sıfatını tevil ederler. Bu açık bir hatadır. Allah Azze ve Celle onun benzeri hiçbir şey yoktur buyurmuştur. Şura suresi 11. ayetinde. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları celali, azameti ve kibriyasına yakışır şekildedir. Mahlukların sıfatları ise ihtiyaçlarına ve zayıflıklarına yakışır şekildedir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ispat edilince mahlukların isimlerindeki benzerlikten dolayı onun benzeri olmasını gerektirmez. Kur'an'da ellerin, ayakların ve derilerin kıyamet günü konuşturulacağı sabittir. Sünnette de taşların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verdikleri sabittir. Fakat bundan dolayı onların ve benzerlerinin insanların kendisiyle konuştukları dilleri gibi bir dili olması gerekmemiştir. Yani eller ayaklar konuşturulacak. Yani Kur'an ile sabit bu. Deriler konuşturulacak. dihim diyor yine. Bunlar konuşturulacak ama bunlar dili olmadan konuşacak. Yani illaki bir ağza ekstradan konuşma organı olan dili bunlara nisvet etmeyi gerektirmiyor. Yine taşların e, konuşması, yaş kolu ne varsa her şeyin Allah'a zikretmesi için işte dilinin olması gerekmiyor. E, evet. Bu ispattan dolayı mahluklar arasında benzerlik gerekmediğine göre benzeri hiçbir şey olmayan bari teala hakkında bu uzağın en uzağıdır. Misallerin en üstünü Allah'a aittir. Methelül ala diyor. En üstün misal Allah'a aittir. Allah teala'nın sıfatları mahlukların sıfatlarına misal verilemez. Yani methelül ala ifadesi Allah azze ve celle kendisine benzer edinmekten yücedir. Yani bundan tenzihtir meselül âlâ ifadesi. Onlar nasları reddeder ve Kur'an ve sünnetin delilli olmaksızı hakiki manasından uzaklaştırarak teyül ederler. Şöyle derler. Nas'ın zahirinin gösterdiği mana kastedilmemiştir. Hak olan ancak akıllarımızla birliklerimizdir. Sonra bu nasları görüşlerine uygun şekilde teyül etmek için çabalarlar. Bu yüzden onların çoğu teylül ettiklerini söylemez de şöyle derler. Burada şöyle kastedilmiş olması mümkündür. Şurada böyle murad edilmiş olması mümkündür. Buna benzer ifadelerle. Nitekim bazı sıfatlarda birçok ihtilaflara düşmüşlerdir. Yerham cevap. Onlar şöyle demişlerdir. Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem naslardan kastedileni açıklamamıştır. Yani Kur'an nazil olmuş. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu ümmetine bildirmiş vahyi. Kendisinin de bir takım hadisleri var. Ama Allah Azze ve Celle'ye mesela nefsin yedi, yedinde olana diyor, yani canım elinde olana diyor, yet diyor burada elden bahsediyor. Buna benzer şeyler de, kastedilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam açıklamamıştır diyorlar. Dolayısıyla bunu, kastedilenin kim açıklayacak? Kendileri, akıllarıyla açıklamaya kalkıyorlar. Bilakis biz hakkı akıllarımızla bilir ve tanırız dediler. Bu söz Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı, İnsanlara açıklamak üzere yani beyan etmek üzere gönderildiği Kur'an'ı beyan etmemiş olmakla suçlamaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 44. ayetinde Sana da insanlara kendilerine indirlerini açıklayasın diye zikri indirdik buyurmuştur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı beyan etmekle gönderilmiştir. Bununla görevlendirilmiştir. Ona zikir yani sünnet bu yüzden indirilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde bu vazifesini yerine getirmemiş demek oluyor. Onların iddiasının manası. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala'nın sıfatları hakkında ilk anda anlaşılı veren, hakiki anlamlarından başka bir şeyi kastederek konuştuğunu ve bunu insanlara açıklamadığını iddia ederler. Ta ki El-Eşari ve ondan sonra yolundan gidenler gelmiş, bunu anlamış ve insanlara açıklamış güya. Bu sözün batıl oluşu açıktır ve bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi risaleti tebliğ etme konusunda eksiklikle suçlamaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı itham etmektir yani böyle bir iddia. Mümeth ile fırkası Allah'a misaller getirirler. Allah Teala'nın sıfatlarının mahlukların sıfatı gibi olduğunu iddia ederler. Onlardan biri şöyle demiştir. Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Haşa. Allah Azze ve Celle onların söylediklerinden çok yüce ve büyüktür. Allah ehl sünnet ve cemaati bu konuda da Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin delalet ettiği orta yola hidayet etmiştir. Onlar yani ehl sünnet ve cemaat Allah Azze ve Celle'nin şer'i naslarda sabit olan bütün sıfatlarına iman ederler. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vasıfladığı sıfatlarla ve Resulü Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı halka tanıttığı vasıflarla tatile yani manasını veya lafsını iptale, tevile yani yoruma, temsile yani benzetmeye ve teklife yani keyfiyet şekil belirlemeye gitmeden vasflarlar. Bu sıfatların hakiki olup Allah Teala'nın celaline, azametine layık bir şekilde olduğuna, ''Ve mahlukatın sıfatlarına benzemediğine iman ederler.'' Allah Teala'nın şu ayetiyle amel ederler. ''O'nun benzeri bir şey yoktur, o hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir.'' Şura suresi 11. ayet. Bakın burada nefi var ve ispat var esasında. Bu ayette nefi ve ispat var. ''O'nun misli gibi bir şey yoktur.'' diyor. Bu nefi kısmı Allah'ın benzeri gibi, misli gibi, aynısı olan hiçbir şey yoktur.'' Ondan sonra ne diyor? İştendir, görendir. İşitme ve görme ispat ediliyor sonra. Yani bunun manası şudur. Allah iştir, görür fakat asla mahlukuna benzemez. Onun benzeri yoktur. Onun görmesinin benzeri yoktur. İşitmesinin benzeri yoktur. Diğer bütün sıfatları da böyle. Nefi ve ispatla beraber. Yani işitme ve görme mahlukta da olan sıfatlar. İnsanlarda vardır, cinlerde vardır, hayvanlarda vardır. Ama Allah Azze ve Celle bu sıfatlarında mahlukuna benzemekten yücedir. Benzemez. ehl sünnet, şer'i naslara itimat eder. Yani dayanır, güvenir ve onu beşeri aklın önüne geçirirler. Aklın önündedir naslar, vahiy. Beşeri aklı, şer'i nasları anlamak için vesile. İlimleri bilmek, kemal ve amellerin salahı için bir şart olarak kabul ederler. Yani akıl amellerin sahih olması için şarttır. Kişi de akıl yoksa mükellef olmaz zaten. İlim ve amel akıl ile tamamlanır. Lakin akıl bu hususta müstakil değildir. Yani kendi başına değildir. Ehli sünnet akıl konusunda da orta yolu tutmuştur. Mu'tezile, eşari ve diğer kelamcıların yaptığı gibi onun naslarının önüne geçirmemişlerdir. Aklı ayıplayan, sarih aklın yalanladığı şeyleri ikrar eden ve sarih akıl ile batıl olduğu bilinen şeyleri tasdik eden tasavvucular gibi de aklı kötüleyip ihmal etmemişlerdir. Yani aklı tamamen de devre dışı bırakmamışlardır. Ehli sünnete göre akıl faaldir. Fakat nerede ne kadar faal? Vahiy ekseninde faaldir. Vahye bağımlı olarak yani vahye arz edilmek suretiyle faaldir. Üçüncü esas yani Ehli sünnet vel cemaatin aşırı giden veya Teflikte bulunan fırkalar arasında orta yolu tuttuğu üçüncü esas kaza ve kader meselesidir. Ehl-i sünnet ve cemaat bu konuda kaderiye ile cebriye arasında orta yol tutmuştur. Kaderiye denilen fırkalar kaderi toptan, reddeden fırkalardır. Bunlara kaderiyye denir kaderi inkar ettikleri için. Cebriye ise her şeyi kadere yıkan, kendi kabahatlerini dahi Allah Azze ve Celle'nin kaderine yükleyen fırkaların genel adıdır. Kaderi, ye, kaderi inkar ederek şöyle derler. Kulların fiilleri, taatleri ve masiyetleri Allah'ın kaza ve kaderine dahil değildir. Yani günümüzdeki temsilcileri bayındır, baygındır. Mustafa İzlamoğlu gibi kimseler, bu görüşü temsil eden kimselerdir. Allah Teala onların kulların fiillerini yaratmadığı ve kulların fiillerine müstakil olduğu iddialarından yücedir. Onların iddialarına göre kul, kendi fiillerinin yaratıcısıdır ve müstakil bir iradeye sahiptir. Böylece Allah Taala beraber başka bir yaratıcı olduğunu söylerler. Yani kul eğer kendi fiilinin yaratıcısıysa Allah'tan başka yaratıcı kabul eder, etmiş oluyorlar. Rab kabul etmiş oluyorlar insanları da. Bu rububiyette şirk koşmaktır. Onlar kainat için iki yaratıcı olduğunu söyleyen mecusilere benzerler ve onlar bu ümmetin mecusileridir. Yani demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaderiye bu ümmetin mecusileridir derken bunu kastediyor. Mecusiler Allah'tan başka yaratıcı kabul ederler. Bu bakımdan kaderiye yani insan fiilinin yaratıcısıdır demekle mecusilere benzemiş oluyor. Cebriye ise kaderi ispat konusunda aşırı giderek şöyle demişlerdir. Kul fiile mecburdur. O havadaki tüy gibidir. Fiili, kudreti ve dilemesi yoktur. Böyle derler. Allah ehl-i sünnet vel cemaati bu konuda da hak söze ve orta yola hidayet etmiştir. Onlar yani ehl-i sünnet vel cemaat kulların hakiki fail olduklarını ispat etmişler. Kullara nispet edilen fiillerin hakiki olduğunu ve kulun fiilinin Allah'ın takdiri, meşiyeti yani dilemesi ve yaratması ile olduğunu söylemişlerdir. Allah Teala kulların yaratıcısı olduğu gibi onların fiillerinin de yaratıcısıdır. Nitekim Safa Türes 96. ayetinde şöyle buyurmuştur. Halbuki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. Yani sizin fiilleriniz de Allah yaratmıştır. Yine kulların meşiyeti dilemesi de Allah'ın meşiyetindedir. Allah'ın dilemesine bağlı olarak kulların dilemesi vardır. Nitekim Allah Teala Tekvir Suresi 29. ayetinin meali şöyle buyurmuştur. Şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Bununla beraber Allah Teala kullarına kendisine itaat etmelerini ve رسولüne itaat etmelerini emretmiş, onları kendisine isyan etmekten yasaklamıştır. Allah Subhanahu takva sahiplerini sever ve fâsıklardan razı olmaz. Allah, rasuller göndererek ve kitaplar indirerek kullarına hüccetini ikame etmiştir. İtaat eden, delil ve tercihi ile itaat eder, böylece güzel karşılığı hak eder. İsyan eden de delil ve tercihi ile isyan eder, böylece cezayı hak eder. Fussilet 46. ayetinde şöyle buyrulur, Rabbin hiçbir surette kulları için zalim olmamıştır. ehl sünnet, kaza ve kaderin, kitap ve sünnetin, Sünnette sabit olan şu dört mertebesine iman ederler. Yani kaderde, kadere iman konusunda bu dört mertebe bilinmesi gerekir ki hem kaderiyeye hem cebriyeye muhalefet edilmiş olsun. Ehl-i sünnet ve cemaatin o vasat yolu muhafaza edilsin. Birinci esas, Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Muhakkak ki Allah Teala olmuşu ve olacağı bilendir. Yaratılmışların ne yapacaklarını onları yaratmadan önce bilir. İkinci esas, Allah Teala olacak her şeyi göklerle yeri yaratmadan 50 bin sene önce Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Birincisine ilim, ikincisine kitabet deniliyor bu esasların. Yani yazı ezelde yazmıştır. Üçüncü esas, Allah'ın meşkiyeti yani dilediği şey gerçekleşici, kudreti kapsayıcıdır. Allah ne dilerse olur, dilemediği olmaz. Var olan her şey, her şeyi Allah Vukuğundan önce dilemiştir. Yani Allah dilediği için olmuştur. Fakat dileme, burada e, şuna işaret etmek lazım. Dileme iki çeşittir. Birisi şer'i dileme, birisi kevni dilemedir. Kevni dileme mutlaka gerçekleşir. Yani kişinin mesela ömürleri, ölümleri, doğumları. Bu Allah'ın kevni dilemesidir. İşte kainatın bir gün son bulması, kıyametin kopması. Bunlar kevni dilemedir. Bu yüzden kullara, sevap veya ceza e, söz konusu değildir bunlardan dolayı. Allah'ın bu yönlü kevri dilemesi mutlaka gerçekleşicidir. Şerri dilemesi ise mesela kullarının iman etmelerini diler Küffetmelerini e, diler ama bundan razı olmaz. Yani bugün kafir olanlar Allah dilediği öyle dilediği için kafir olmuşlardır ama Allah bundan razı olarak dilemiş değildir. Yani şer'i dilemeyle, kendi dilemeyi burada ayırt etmek lazım. Ve dördüncü esas, muhakkak ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Halk, yaratma. Her amel edenin amelini, her hareket edenin hareketini ve her durgun olanın durgunluğunu yaratan Allah'tır. Dördüncü esas, vaat ve tehdit. Vaat ve ve'id. Ve'id Ve'id tehdit demek. El-Sünnet ve'l-Cemaat bu konuda vaidiyye ve mürciye fırkaları arasında orta yol tutmuştur. Vaidiyye, tehdit içeren nasları vaad içeren naslara galip kılmışlardır. Zina eden, içki içen gibi büyük günah işleyen Müslümanları cennemde ebedi kalacak kafirlerden sayan hariciler de bu vaidiyye sınıfındandır. Yani vaidiyye bu fırkaların genel adıdır. Mutezilerin de buna benzer etikadı vardır. Yine şunlar da harici akidelerindendir. Onlar büyük günah işleyen yöneticilere huruc etmek, ayaklanmak gerektiği görüşündedirler. Bundan dolayı Raşid Halife, Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'a karşı ayaklanıp onu öldürmüşler. Emevi ve Abbasi devletlerine karşı ayaklanmışlar. Bu ayaklanmalar sebebiyle savaş çıkmış ve Müslümanlar öldürülmüştür. Abbasi ve Emevi halifelerini kafirlerle savaşmaktan ve beldeler fethetmekten alıkoymuşlardır. Ebu Muhammed bin Hazm El Fasıl'da şöyle demiştir. Şüphe olmayan kesinlikle doğrusu şudur ki iki hakemin hükmetmesi ve Kur'an'ın vacip kıldığına rücu edilmesi konusunda Ali radıyallahu an isabet etmiştir. Bundan başkası caiz değildir. Lakin haricilerin ilkleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Sabit olan sünnetleri anlamadan Kur'an okuyan Bedeviler idi İlk harciler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sünnetini anlamayan Bedeviler idi Aralarından Hiçbiri fakihlerden değildi Aralarında ilim sahibi fakihler yoktu Diğer sabelerden de yüz çeviriyorlardı Yani sahabeye de bu konuda Tabi olmuyordu aralarında Sahabeden kimse yoktu onlar sadece işin önün arkasını düşünmeye, sahabeliği ve anlayışı bulunmayan, Allah'ın hakkında hayırına şahitlik etmediği bir kimse olan Abdullah bin Vehid er-Rasibi'ye uymayı tercih ediyorlardı. Sireti bu olan kimsede ve onu seçen kimselerden daha sapık kim olabilir? Lakin bu, aklının zayıflığı ve dindarlıkta kıtlığı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdiği hüküm hakkında cüret edip itiraz ettirecek ve kendisini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den daha takvalı gördürecek kadar ileri giden İsra'yı önder edilen kimseye müstahaktır. İsra temimin bir ganimet payı sırasında Allah Resulü aleyhisselatü vesselama işte bu adil olmamıştır Allah'tan kork diyen kişi. İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu kimsenin soyundan öyle bir nesil çıkacak ki diyerek haricilerin vasıflarını zikrediyor. Bu şahıs onun Allah'ın kendisine göndermiş olduğu, rasulü olduğunu onun vesilesiyle hidayet bulduğunu, dini onunla tanıdığını ikrar ediyor ve onu dost ediniyorken bu hareketiyle bir eşek veya daha aşağılık olmuştur. i̇bn Hazm-i Rahimallah'dan e, naklettiklerimiz kısım, naklettiğimiz kısımlar bu kadar. Bu durum, cehli mürekkep sahiplerinin halidir. Yani cehalet, basit cehalet, cehli mürekkep böyle sınıfları vardı. İlim derslerinden hatırlayacaksınız. Cehli mürekkep ee, bilen fakat yanlış bilen kimseler. Basit cehalet bir şey hakkında hiçbir bilgisi olmaması. Cehli mürekkeb ise yanlış öğrenen, yanlış bilen kimsedir. Onlar kendilerini ilmin bütün meselelerinde veya bazı meselelerinde müştehit alimler olarak görürler. Bu yüzden bu asırda onların yolundan gidenler bazı riddet meselelerinde muayyen şahısları tekbir ederek alimleri küçümsüyor onların görüşlerini aşağılıyorlar. Alimlere benim yolumdan gidin, bu meselelerde ne söylüyorsam ve neye itikad ediyorsam onu alın, aksi takdirde sizler sapıklarsınız. Bununla beraber sen, ibadetler, alışveriş, nikah gibi ilim ehline sorulması gereken fıkıh bablarına dair meselelerde kıymetlisindir. Yani bu cahil, ilim ehline e, riddet meselelerini, birilerinin kafir olduğuna hükmetme meselesinde bu alimler bana uyumaldır. eğer bana uyumuyorsa onlar sapıklardır. Fakat bunlara hangi meseleler sorulur bu alimlere? İşte nikah meselesi, alışveriş meselesi, abdest, namaz, bunun gibi meseleler sorulur. Senin sözün buralarda geçer der ilim ehline. Böylece kendisini bu meselelerde taklitçilerden sayar. Yani bu alimlere sorulan konularda taklitçilerden olduğunu kabul eder. Bugünkü haricilerin tavrı bu. Yani e, abdest, namaz, oruç, hac, zekat, bunun gibi meselelerde Zaten mezheplere uymayı savunurlar. Alimlerin mezhebini taklit etmeyi, hatta mezhepler derken bunda dört mezhebe de bir de sınırlarla, bu mezheplerden birinde olmayı şart koşarlar. Dört mezhebe uymayanı sapık sayıyorlar, harciler. Fakat irtidat, tekbir gibi meselelere gelince hepsi birer müştehit. Yani bunlar kendileri müstakil olarak birilerinin kafir olduğuna hükmediyor. Sonra arkadaşlarından birileri onun görüşüne katılmazsa kafiri tekvir etmedi diye o da gidiyor. Böyle bir durum. Evet, şurası muhakkak ki o muayyen bir şahsın tekvirine hükmetme konusu dışında ilmin bütün meselelerinde böyle taklitçidir. İnşallah ileride büyük küfür konusunda e, bu konuya geldiğimiz zaman... E, Meselenin ayrıntılarına gireceğiz. İmamın yani idarecinin büyük günah işlemekle tekbir edileceği ve idaresi altındakilerin ona huruç etmemeleri halinde onların da tekbir edileceği görüşünde olanlar da harcı fırkalarındandır. Şimdi büyük günahtan dolayı harcıların tekbir etmesi meselesi inşallah anlaşılır. Çünkü mesela yönetici, yönetici konumda olan kişi, herhangi bir yönetimde olan kişi fıskış dediğinde... Allah'ın indirilere hükmetmiş oluyor mu? Olmuyor. Yani yöneticinin fısk işlemesi eşittir küfürdür harcilere göre. İşte büyük günahtan dolayı tekbir etme konusunda harcilerle mutabık oldukları nokta burasıdır. Yöneticinin masum olması gerekir. Yani kazanmone içerdiği mana budur. Yönetici masum olmalı o zaman hariclere göre. Çünkü yönetici günah işlediğinde Allah'ın indirdiği hükmetmiyor. Allah'ın indirdiği bir şey fısk olarak, günah olarak nitelendirilemez. Zulüm olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla zalim yönetici harcerin gözünde eşittir, kadir yönetici demektir. Çünkü Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmese zalim olmaz. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmese fasık olmaz bu kimse. El sünnet ve cemak ise zalim ve fasık yöneticilere ayaklanılmayacağı görüşündedir. Bu konuda harcilere e, muhaliftirler. Evet. Bu yüzden birçok asırlarda Müslümanların genelini tekbir etmişler. Harciler öldürülebileceklerini, güçleri yeteni öldürmüşler ve hatta kadınlarla çocukları da bu konuda bu yolda katletmişlerdir. Halen de bu devam ediyor. Mürciye ise ümit içeren nasları, tehdit içeren naslara galip kılarak şöyle demişlerdir. İman kalbin tasdikinden ibarettir. Ameller imandan değildir. İman ile birlikte işlenen günah zararı olmaz. Zina eden, içki içen gibi günahkarlar cehenneme girmez. Onun imanı Ebubekir ve Ömer Radyalama'nın imanı gibidir demişlerdir. Bu akidenin bir benzeri de kendilerini İslam'a nispet eden birçok isyankarın, günahkarın itikad edip söyledikleridir. Onlardan birini günahlarını artırmış ve farzlarının çoğunu terk etmiş bulursun. Bir sürü günah işler ve kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer gibi Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir. Bunun gibi vaat hadislerinin kendisine delil getirir. Onlara iki şekilde cevap verilir. Birincisi, iman eğer Kişinin kalbinde hakikat olarak bulunursa bu iman kulu vacipleri yerine getirmeye ve haramları terk etmeye götürür. Şayet kişinin kalbinde yerleşen bir iman varsa o farzları yerine getirmeye ve haramları terk etmeye götürür bu iman kişiyi. İnsanın Allah'ın dininden yüz çevirip onunla amel etmemesi ve Allah'a isyanla ısrar etmesi kalbinin imandan boş olduğuna delildir. Nitekim bu konuyla ilgili açıklama yüz çevirme küfrü bölümünde inşallah ileride gelecek. Bir kimsenin farzları terk etmeye, haramları işlemeye devam etmesi, bunda ısrar etmesi kalbinde iman olmadığının göstergesidir. Bu konuda da delil Nebi ve Vesselam'ın vücutta bir et parçası vardır ki eğer o bozuk olursa azalanan amelleri bozuk olur. Eğer o düzgün olursa azalanan amelleri düzgün olur hadisidir. İkincisi Muhakkak ki vaat içeren naslarla tehdit içeren nasları cem etmek. Yani aralarını bulmak zorunludur. Yani herkisine de iman etmek gerekir. Bir kısmını iman edip bir kısmına iman etmemek olmaz. Mürciye'nin yaptığı gibi ümit içeren, vaat naslarına tutunan ve tehdit içeren nasları terk eden kimse sapmıştır. Aynı şekilde tehdit içeren naslara tutunarak ümit içeren nasları terk eden de sapmıştır. Ümit naslarına tutunan bu isyankar için deriz ki ümit içeren naslarla tehdit içeren nasları birleştirmen gerekir. Mesela delil getirdiği ile birlikte yani kimin son sözü la ilahe Allah olursa cennete girer hadisiyle Allah Azze ve Celle'nin her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde daimi kalacağı cehennemdir ayetini. Nisa 93. ayetini ve Bukhar ve Müslim'in rivayet ettiği laf taşıyıcı cennete giremez hadisini bir arada İtikad etmesi gerekir Laf taşıyan cennete giremez diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam Eğer Şayet Müslümanı öldürenin Aynı zamanda son sözü La ilahe illallah olursa Cennete giremez ve laf taşıyana Taşımada ısrar eden Müslümanlardan Olsa da cennete giremez dersen Bu sefer de yine çelişkiye düşersin Bu yüzden cahil kimsenin Allah'ın şeriatı hakkında ilmi olmadan Konuşmaması gerekir Şüphesiz bu büyük günahlardandır Müslüman'ın büyük günah işleyenler hakkındaki nasların tamamını, tamamının delalet ettiği şeye el-Sünnet ve cemaatin akidesi gibi itikad etmesi gereklidir. El-Sünnet ve cemaate gelince, Müslüman büyük günahlardan birini işlerse onu İslam'dan çıkmış görmez. Bir o, kendisine küfre sokacak bir şey işlemediği sürece imanı eksik bir Müslümandır. O imanıyla mümin de büyük günahıyla fasıktır. Ama mürce, iman artmaz, eksilmez diyerek burada da ediyor işte. Ahiretteki durumu ise Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah onu dilerse affeder, dilerse günahından temizlenince kadar azap eder ve sonra cennetine koyar. Cennemde ancak Allah'a küfreden veya ona şirk koşan ebedi olarak kalır. El-i Sünnet'e göre iman dilin sözü, kalbin itikadı ve azaların organların amelidir. Tahuplarıyla artar, ve günahlarla eksilir. Yine el sünnet ve cemaat Müslümanların ister şura yoluyla olsun, isterse kuvvet ve galibiyetle yönetimi ele geçirmiş olsunlar, yani zorbalıkla ele geçirmiş olsunlar, ister önceki idarecinin atamasıyla veya öncekine halife olması yoluyla gelmiş olsunlar, Müslümanlardan olan idarecilerini dinleyip itaat etmelerinin vacip olduğuna itikad ederler. Yani meşru konularda. Mümin ya da isyankar olsalar da onlara karşı ayaklanmanın haram olduğuna, Allah tarafından kesin bir delil ile açık bir küfürlerini görünceye kadar onlara karşı huruc etmenin caiz olmadığına itikad ederler. Nitekim Nebevi şöyle demiştir, Fasık ve zalim olsalar dahi onlara karşı huruc etmek ve savaşmak Müslümanların ile haramdır. Nitekim hadisler anlattığımız manayı ortaya koymaktadır. El-Sünnet sultanın fısk ile azledilemeyeceğini icma etmişlerdir. Köklü ilim sahibi alimlerin küfürlerine hükmetmediği, idarecilere karşı vuruc etmenin haramını gösteren delillerden bazıları şu şekildedir. Müslim Ebu Hureyre radıyallahundan merfuen rivayet ediyor. Zorlukta kolaylıkta memnun olduğun durumlarda, hoşnut olmadığın hallerde ve aleyhine yapılan kayırmalarda dinlemen ve itaat etmen gerekir. Yani yöneticilere yani karşı bunu emrediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bukhara ve Müslim, bin Samit Radyovalant'ta şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme memnun olduğumuz ve hoşlanmadığımız hallerde, zorlukta ve kolaylıkta, aleyhimizde olan kayırmalarda dahi dinleyip itaat etmek İdarecilere karşı iktidar kavgası Yapmamak üzere biat ettik Şöyle dedi Ancak Allah'tan gelmiş Tevil götürmeyen kesin bir Delil ile apaçık küfre girdiği Görülürse bu müstesna Müslim nafiden Şöyle dediğim rivayet etmiştir Abdullah bin Ömer Zeyd bin Muaviye Zamanında harre vakası olup bittikten sonra Abdullah bin Muti'a geldi İbni Muti e, Ebu Abdirrahman'a bir yastık atın dedi. İbn Ömer radıyalanma ben sana oturmak için gelmedim. Sana bir hadis söylemeye geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Her kim elini itaatten çekerse kıyamet gününde Allah ile hiçbir hücceti olmadığı halde karşılaşır. Her kim de boynunda bir biat bağı olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Cahiliye ölümünün anlamı Fethül Bahri'de açıklandığı üzere cahiliye halkının itaat edecekleri imamları olmaksızın sapıklık üzere ölmesi gibi ölmek demektir. Zira onlar böyle bir şey bilmiyorlardı. Burada kastedilen kafir olarak ölmek değil, isyankar olarak ölmektir. Zahirinde benzetme yapılmış olması ihtimali de vardır. Buna göre anlamı o cahili halkından biri olmasa da cahiliyedeki bir kimsenin ölümü gibi ölmüş demektir. Veya bundan sakındırma için böyle söylenmiştir. Kastedilen zahirindeki anlam değildir. Yani burada kastedilen küfür ölmek değildir. Buhari ve Müslim İbn Abbas radıyallanmadan merfu olarak şöyle rivayet ediyorlar. Kim idaresinde hoşlanmadığı bir şey görürse ona sabretmesi gerekir. Zira sultandan bir karış ayrılan hiçbir kimse yoktur ki cahiliye ölümüyle ölmüş olmaz. Müslim Ahmed bin Malik radıyallanmadan merfu olarak yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İmamlarınızın, idarecilerinizin hayırları kendilerini sevdiğiniz ve onların da sizi sevdiği Onlara hayırlı dua ettiğiniz, onların da size hayırla dua ettiği kimselerdir. İdarecilerinizin şerrileri, kötüleri ise kendilerine buz ettiğiniz, onların da size buz ettiği, onlara lanet ettiğiniz ve onlar da size lanet ettiği kimselerdir. Dediler ki, ''Ey Allah'ın Resulü, o zaman onlara karşı çarpışalım mı?'' dedik. Buyurdu ki, ''Hayır, aranızda namazı ikam ettikleri sürece bunu yapmayın, aranızda namazı kıldıklar müddetçe hayır.'' Dikkat edin. Kimin başında idareyi yüklenen bir yönetici olur da idareyi yüklenen bir yönetici olur da onun Allah'a isyan ettiğini görürse Allah'a isyan olarak işlediği şeyden nefret etsin, buuz etsin, elini de itaatten çekmesin. Müslim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha'dan rivayet ediyor. Nebi vesselam buyurdu ki: "Muhakkak ki üzerinize bir takım emirler, yani idareciler, valiler tayin edilecektir." Siz onları bilip itiraz edeceksiniz. Her kim çirkin görürse beri olur. Her kim kar çıkarsa kurtulur. Lakin kim rıza gösterir de tabi olursa. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü onlarla savaşmayalım mı? Şöyle buyurdu, namaz kıldıkları müddetçe hayır. Yani kim kalbiyle çirkin görür ve kalbiyle kar çıkarsa demektir. Evet, beşinci esas... Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı konusudur. Yani el i Sünnet ve Cemaat'in bidat fırkalarından ayrıldığı, vasat yolu tuttuğu beşinci esas bu. el Sünnet vel ve Cemaat bu konuda da Şia ile harciler arasında orta yol tutmuştur. Şia ve onlardan olan rafiziler, Ali bin Ebi Talib ve evladını radiyallahu anhüm, bunlar gibi Ehl-i Beyt hakkında aşırı gitmişlerdir. Ali radiyallahu masum olduğunu Gaybı bildiğini, Ebu Bekir ve Ömer radyalanmadan üstün olduğunu iddia etmişler. Onların aşırıları onun için Ali radıyallahu için uluhiyet, ilahlı kıtasında bulunmuştur. Harciler de Ali radıyallahu hakkında zulmederek onun kafir olduğunu, Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu ve kendilerinin yolunda olmayan herkesin de kafir olduğunu söylemişlerdir. Yine Rafidiler, sahabelerin çoğu hakkında zulmederek hakaret etmişler. Onların kafir olduğunu ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra dinden çıktıklarını söylemişlerdir. Hatta onlardan bazısı, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu birer kafir olduklarını söylerler. Ehl-i ve birkaç sahabe dışında bütün sahabeleri tekfir ederler. İstisna ettikleri sahabelerin de ehl dostu olmalarını gerekçe gösterirler. Yine onlar müminlerin annelerine ve başta Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu olmak üzere sahabelerin fazletlerine açıkça hakaret ederler. Lakin onlar ehl-i sünnete yakınlaşıp aldatmak için takıyı olarak dostluk ortaya koyar ve onlar hakkında radıyallahu anh derler. Yani ehl-i sünneti kandırmak için bazen bu sahabeler hakkında radıyallahu anh de derler. Zira takıyı akidesi onların akilelerindendir. İşlerinde gizlediklerinin zıttını ehl-i sünnete ishar ederler. İbn-i Teymiye, Mecmul Feteva'da şöyle demiştir 28. ciltte, Rafidiler, Ebu Bekir, Ömer, Osman, muacirlerle ensarın ve onlara güzellikle tabi olanların, Allah hepsinden razı olsun, genelini tekbir ederler. Önceki ve sonraki Müslümanların büyük çoğunluğunu da tekbir ederler. Onlar dine ve din ehline en çok zarar veren kimselerdir. İslam şeriatından, haruriyye harcilerinden daha da uzaktırlar. Bu yüzden onlar ümmetin fırkaları içerisinde en yalancısı olmuşlardır. Münafıkların ve Yahudilerin özelliği olan takiyeyle ile amel ederler. Müslümanlara karşı Yahudilerle, Hristiyanlarla ve müşriklerle dostluk ederler. Halen daha böyledir. Yani İbn Teymiye'nin o kendi zamanda tespit ettiği, söylediği şey bugün de böyledir. Görüyorsunuz İran gibi e, rafidi hükümetleri bunlar Yahudilerle, Hristiyanlarla dostluk ederler. Kime karşı? Sünnet eline karşı. Ehl-i sünnet ve cemaate gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabelerini severler ve onlar hakkında Allah onlardan razı olsun derler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu ümmetin en fazla olarak sahabeleri görürler. Allah onları peygamberine sahabelik etmeleri için seçmiştir. Aralarında vuku bulmuş çekişmeler hakkında dillerini tutarlar. Yani el sünnet bu konuda taraf olup da diğer tarafın aleyhinde dil uzatmaz. Onları iştahat edip ecir alan kimseler olarak görürler. İştahatına isabet edene iki ecir, hata edene bir ecir vardır. Onların en fazletlisinin en üstününü Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ay'ın ecmain olduğuna inanırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severler ve onların İslam hakkı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme akrabalık hakkı olmak üzere iki hakları olduğunu bilirler. Onlara dost olur ve onlar hakkında yine Allah razı olsun derler. Onların yani ehlibeytin kendilerine sadakanın haram olduğu akrabaları olduğuna inanırlar. Onlar Haşimoğulları yani sadakanın, zekatın kendilerine haram olduğu kimseler Haşimoğulları, muttaliboğulları oğulları ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıdır. Nitekim Allah Teala'nın şu kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hanımlarının da ehli beyte dahil olduğunu göstermektedir Ey peygamber kadınları Siz diğer kadınlardan Herhangi biri gibi değilsiniz Eğer Allah'tan sakınıyorsanız Edalı konuşmayın Aksi halde kalbinde bozukluk olan kimse Kötü ümitlere kapılır Daima uygun söz söyleyin Evlerinizde kalın ve ilk cahiliye kadınları gibi Açılıp saçılmayın Namazı dost doğru kılın, zekatı verin Allah'a ve Resulüne itaat edin ''Ey peygamberin ev halkı, Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.'' Asal suresi 32-33. Bu ayette açıkça görüldüğü gibi hitabın başlangıcında ''Ey peygamber hanımlar'' diyor sonra ''Ey ehli diye devam ediyor. Kurtubi Rahimullah tefsirinde şöyle demiştir. ''Ayet peygamber hanımlarının da ehli olduğuna hükmetmiştir. Zira ayet onlar hakkındadır ve onlara hitap etmektedir. Sözün da buna delalet ediyor.'' Kutobü'nün sözlerinin benzerini İbn Kesir tefsirinde, İbnül Kayyım Cilağlı Efhamda ve Şefkani tefsirinde söylemişlerdir. Allah izin verirse bir sonraki derste Ehlü Sünnet ve Cemaat'in akidesinin birinci bölümü tevhid konusuna geçeceğiz. Bugünlük Ehlü Sünnet ve Cematin akide özellikleri'ni işlemiş olduk. Subhanekallahüm ve bihamdik ve eshedu an la ve astafur <gülüyor> kebetu